الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamdolsun. Onun salat ve selamı Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve onun ashabına olsun. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamdolsun. Bu mecliste yine bizlerin yaradılış gayemiz olan, yaradılmamızın amacı sebebi olan ibadeti, onu tevhid etmeyi, onu birlemeyi öğrenme yolunda. Öğrenmek için bu, burada bizleri bir araya topladı. Eğer o bizi buna muvafakat etmeseydi biz kendimizden buna muvafak olamazdık. Bu meclisler kardeşlerim, her şeyden önce evvela bizlere günlük yoğun koşuşturmamız, telaşımız. Rabbimizi, dinimizi, bu dünyaya gönderilmiş sebebimizi ve gerçek yaşamımız olan ahiret hayatını unutmamız üzerine, böyle haftada bir de olsa, iki de olsa bunları birbirimize hatırlatmak için, bu unuttuğumuz şeyleri kalbimizdeki bu gafleti kaldırmak için birbirlerimize hatırlatma babında, Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala dediği gibi, Hatırlatmak müminlere fayda verir. Bizler günlük yaşamımız içerisinde, telaşımız içerisinde, rız rızkımızın peşinde giderken bu dünyaya neden geldiğimizi unutuyoruz. Rabbimizin bizi neden yarattığını unutuyoruz. Hatta bazen bir Rabbimiz olduğunu bile unutuyoruz. Bu içinde bulunduğumuz hayatı, yaşadığımız bu günleri gerçek hayatımız sanıyoruz. Ömrümüzü bu dünyada yaşadığımız bu günlerden ibaret zannediyoruz. Aslında bunların bilgisi bizde var. Sorulduğu zaman iman ettiğimiz şeyleri söyleyeceğimiz zaman ahirete imanı bunların arasında sayıyoruz. İman ettiğimiz bir ahiret var diyoruz. Yani konuyla alakalı eksikliğimiz bilgi eksikliğinden kaynaklanmıyor. Hatırlama eksikliğinden kaynaklanıyor. Unutuyoruz. Hatırlamıyoruz. Bu dünyaya... Bu dünyanın oyunundan, eğlencesinden, zevklerinden, tatlarından almak için gelmedik. Bu dünyada bulunma amacımız, gayemiz para kazanmak, mal mülk edinmek, evler, barklar, arabalar almak, çocuklar, torunlar yetiştirmek bunlar da değil. Bu hayat bizim gerçek hayatımız değil. Bundan sonra o inandığımız, amen tübillahın arasında söylediğimiz gerçek hayatımız olan hayat, ahiret hayatıdır. Yani hususen bu meclisler bize içerisinde dinimizle alakalı tevhidle, sünnetle Rabbimize nasıl ibadet edeceğimizle alakalı şeyleri öğrendiğimiz, müzakere ettiğimiz, Rabbimizin ayetlerini okuduğumuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, sünnetini öğrendiğimiz meclisler olmaktan önce bize üzerimizdeki bu gafleti arada bir de olsa sirkilip at at atmak için bu dünyada bulunma sebebimizi hatırlatmak için çok önemli fırsatlardır. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bizlere ibret almak nasip etmiş. Unutuyoruz. Günlük hayatımız içinde Rabbimizi bile unutuyoruz. Allah Subhanahu ve Teala bizleri ibadet için yarattı. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun. İnsanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattı. Bu dünyada bulunma sebebimiz sadece Rabbimize kulluk etmek. Sadece ona ibadet etmek. Bunun dışında yaptığımız şeyler bu dünya hayatını idame ettirebilecek kadar gerekli olan şeyler olmalı aslında. Ama bize şeytanca bir şey öğrettiler dediler ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak lazım. Yarın ölecek gibi ahiret için çalışmak lazım. Sanki gecesini gündüzünü dünyasını unutmuş nimetleri unutmuş rızkını unutmuş dünya hayatını terk etmiş camilere kapanmış, mağaralara kapanmış, sabah akşam Allah'a ibadet eden bir insan topluluğu var sanki. Müslümanların hepsi sanki bu haldeler. Bize sürekli dediler ki dinde ruhbanlık diye bir şey yoktur. Dinde sadece Allah'a ibadet için teferruk etmek, böyle mağaralara kapanmak yoktur. Dünya içinde çalışmak lazım. Sanki bunları terk eden varmış gibi. Sanki ümmetin çoğu girmişler mağaralara, mescitlere sabah akşam Allah'a ibadet ediyorlarmış. Dünyayı boşlamışlar da Birileri sanki bize bu ikazda bulunuyorlar. Halbuki işte, iş bunun tam tersi. İş bunun tam tersi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış. Yarın, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Diye bize öğrettiler. Ve bu, bu, bu kelimenin sadece her zaman ilk bölümünü tatbik ettik. Çünkü bunların ikisi zaten iki, iki, iki zıt şey. Yan yana olmaz. İnsan aynı zamanda hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışamaz. Özetle kardeşlerim, meselemiz bu değil. Ama dersimize başlamadan evvel kendime ve size bir hatırlatma yapmak istedim. Biz bu dünyada ibadet için varız. Rabbimiz bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bu dünyadaki yaşamımız, buradaki aldığımız tatlar, buradaki eğlencelerimiz, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, sıkıntılarımız, bunların hiçbirisi gerçek değil. Bunların hiçbirisi gerçek değil. Bu dünyada kazanmak gerçek kazanmak değil. Buradaki kaybetmek gerçek kaybetmek değil. Buradaki sıkıntılar, üzüntüler, gerçek sıkıntılar ve üzüntüler değil. Gerçek hayat, ahiret hayatımız. Biz öldükten sonra başlayacak. Biz, bizim her birimiz için biz öldükten sonra başlayacak. Mezarlarımızdan kalkacağız. Rabbimizin önünde, alemlerin Rabbinin önünde toplanacağız. Ve ondan sonra gerçek hayatımız başlayacak. Ve o gün kurtulan, işte gerçekte kurtuluş, kurtulmuş olanlar olacak. Gerçek kurtuluş, o gün kurtulanların kurtuluşu olacak. Gerçek sıkıntı, o günkü sıkıntılar olacak. Gerçek sevinçler de, nimetler de, tatlar, lezzetler de, o gün tadılan, o gün edinilen tatlar, lezzetler olacak. Bunlara iman ediyoruz değil mi hepimiz? İmanın şartı. Ama unutuyoruz. Unutuyoruz, üzerimize gaflet geliyor. Birbirimize bunları hatırlatalım inşallah. Bu dersleri yapmamızın sebebi de Tevhidi öğrenmeye çalışmamızın sebebi de şirkin ne olduğunu öğrenip ondan kaçınmaya çalışmamızın sebebi de işte aslında bu. Zira o günde yani mezarlarımızdan kalkacağımız Rabbimizin önünde toplanacağımız amellerimizin tartılacağı hesabımızın verileceği o günde bizi kurtaracak olan şey bu. O yüzden bunu öğrenmeye çalışıyoruz. O gün bize fayda verecek olan şey tevhid. O yüzden tevhidi öğrenmeye çalışıyoruz. O gün gelmiş geçmiş bütün insanlar, bütün ümmetler şu iki sorudan sorulacaklar. Bütün ümmetlerin imtihanının, muhasebesinin, sorgusunun özünde şu iki soru var. ماذا كنتم تعبدون Dünyadayken neye tapıyordunuz, neye ibadet ediyordunuz? İşte bunun cevabını verebilmek için tevhidi şirki öğreniyoruz. Sonra بِمَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ Size gönderilen elçilere, peygamberlere ne şekilde karşılık verdiniz? Onlara nasıl icabet ettiniz? Onların davetlerini ne kadar umursadınız? İşte bu dersleri o gün de bizi kurtaracak şey bu konuların içinde olduğu için bu kadar önemli üzerinde duruyoruz. O gün de bize fayda verecek en önemli şey tevhid olduğu için her her derste, her mecliste aylardır tevhid anlatmaya, öğrenmeye, tekrar etmeye çalışıyoruz. O gün bizim ayağımıza dolaşacak, bizim başımızı belaya sokacak Bizi en büyük şekilde sıkıntıya, zarara sokacak şey şirk olduğu için bugünden onun ne olduğunu anlamaya, öğrenmeye uğraşıyoruz ki ondan kaçınabilirim. Yani meselenin özeti budur kardeşlerim. Bunu kendimize hatırlatalım inşallah. Müellif İmam Muhammed İbn-i Abdül-i arba Erba isimli risalesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu risalede Müellif rahimehullah Şirkin ne olduğunu anlamada, şirkin ne olduğunu öğrenmede dört tane kaideden, dört tane prensipten, dört tane külli, umumi, büyük kuraldan bahsediyor. Eğer bunlar öğrenilirse, bunlar zapt edilirse insan şirkin ne olduğunu öğrenir. Şirkin ne olduğunu iyi anlamış olur. Şirkin ne olduğunu öğrenip de ne olacak? Şirkin ne olduğunu neden öğrenmeye çalışıyoruz ki? Önceki derslerde hazır olmayan arkadaşlar için tekrar ediyorum. Şirkin şirkin ne olduğunu şundan dolayı öğrenmemiz lazım. Bizim için en büyük tehlike şirktir. Zira Allah subhanahu ve teala'nın affetmeyeceği tek günah şirktir. Şirk yapan kimsenin yaptığı bütün salih ameller boşa gider. Bütün salih amelleri boşa gider. Bir kimse sabah akşam namaz kılsa, oruç tutsa, Allah yolunda sadaka verse... Fakirlere yardım etse, akrabasına, annesine, babasına iyilikte, İslam'da bulunsa bütün bu ibadetlerin karşılığının görmesinin en büyük şartı Allah'a onu tevhid ederek kavuşuyor olmasıdır. Eğer Allah'a şirk koşarak kavuşmuş olursa bu ibadetlerin hiçbir faydasını göremez. Sonra tamam göremezsin ibadetlerin karşılığını. Toprak olsun gitsin. Olur mu? Toprak da olur mu? Hayır, toprak da olmaz şirk koşan kimseye Allah subhanahu ve teala cennete gitmeyi haram etmiştir. Onun varacağı yer içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Ebedi. Ebedi. Sonu yok. Yüz sene, bin sene, yüz bin sene, yüz milyon sene falan değil yani. Bakın bunları ispatlamaya çalışmıyoruz. Neden zaten bunlar? Bizlerin iman olarak, teorik bilgi olarak hepimizin tasdik ettiği şeyler. Cehennemin ebedi olduğunda kuşkusu olan var mı aramızda? Yok. Yok. Cennetin ebedi olduğunda kuşkusu olan var mı? Yok iman ediyoruz bunları. Bunu şunun için söylüyorum. O iman ettiğimiz sonsuz olduğuna iman ettiğimiz o şey var ya o sonsuz işte bu demek. Bin sene yüz bin sene yüz milyon sene falan değil yani. Sonsuz sonu olmayan demek. Bunlar hayal değil. Bunlar efsane değil. Bazılarını söylediği gibi Rabbimizin bizim bizi motive etmek için böyle uydurduğu söylediği hikaye ettiği benzetmeler falan değil gerçek yani. Gerçekten ebedi bir mutluluk var, saadet var ve ebedi bir bedbahtlık, azap var. Bu dünyaya da onlardan hangisini biz kazanacağız bunun için geldik. Burada bulunmamızın başka bir sebebi yok. Ayaklarımızın üzerinde durmamızın, nefes alıp vermemizin, gözümüzün yunup açmamızın bundan başka bir sebebi yok. İşte bu kadar tehlikeli olan şirkin ne olduğunu öğrenmek için bu dört tane Maddeyi, bu dört tane prensibi iyi anlamak lazım. Müellif rahimahullah, okuduğumuz daha önce mukaddimesinde zikrettiği gibi, bu dört tane meseleyi Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabından seçerek ortaya koydu, beyan etti. Eğer bunlar anlaşılırsa insan şirkin ne olduğunu hakikatiyle öğrenmiş, anlamış olur. Birinci kural şu idi, birinci kaide. Kısaca tekrar ediyoruz, bunları önceki hafta anlattık uzuncana. Birinci kaide... Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine gönderildiği kendileriyle savaştığı kendilerinin kamlarını, mallarını, ırzlarını helal ettiği o müşrikler bizim o müşrik olarak bildiğimiz Ebu Cehil Ebu Leheb, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kabul etmeyen, karşı gelen inkar eden, onunla savaşan onunla yurtlarından çıkaran o müşrikler Allah azze ve celle'nin tek başına yaratıcı olduğuna itika iman ediyorlardı. Tek başına rızkı veren olduğuna iman ediyorlardı. Tek başına alemlerin Rabbi olduğuna iman ediyorlardı. Yaratmada, rızık vermede, alemlerin Rabbi olmada bir ortağının olduğuna filan iman etmiyorlardı. Kendilerine sorulduğu, sorulduğu zaman da bu itikatlarını gizlemeden açıkça söylüyorlardı. قُلْ مَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ De ki sizi gökten ve yerden rızıklandır, rızıklandıran kimdir? Allah diyor, efendimiz Aleyhisselam'e Onlara sor. Peki sizi göklerden ve yerden kim rızıklandırıyor? Emmen yemliku's-semaa vel Veya gözlere ve kulaklara kim maliktir? Kim maliktir? Kim sahiptir? Ve men yukhricul hayye min'el meyt ve yukhricul meyt min'el Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkartıyor? Ve men yudabbirul Kainatın bütün bu işlerini kim idare ediyor? Kim kontrol ediyor? Ne diyecekler? Felseye kulun Allah, elbette Allah'tır diyecekler. Bu cevabı verecekler kim? Müşrikler. Vale insan el men halakahum. Onlara sorsan sizi kim yarattı desen? Ne diye cevap verecekler? Le <gülüyor> Allah. Allah yarattı diyecekler. Vale insan el tahan men halakah semaviati Onlara sorsan semavatı arzı, bu gökleri ve yeri kim yarattı? Diyecekler ki le yakulun halakahun azizul alim. Aziz ve alim olan Allah yarattı. Müşriklerin sözleri bunlar. Yani onlar Allah subhanehu ve teala'nın var olduğunu, bir olduğunu, tek başına Rab olduğunu, bütün alemlerin ondan başka Rabbi olmadığını, rızkı verenin sadece o olduğunu, öldürenin, diriltenin sadece o olduğunu biliyorlardı, buna iman ediyorlardı. Soruldukları zaman da bunu bu şekilde cevap veriyorlardı. Bu birinci kural. Böyle olmaları, Onların bu inançları, Allah hakkındaki bu inanca sahip olmaları Müslüman olmalarına yetmedi. Onları İslam dinine sokmaya yetmedi. Onları Müslüman etmeye yetmedi. Demek ki bu inanç kişiyi Müslüman etmeye yetmez. Bu birinci prensip. Sonra dedik ki, bunu öğrendikten sonra şu soruyu sormalıyız. Madem ki onlar Allah'ın tek başına arab olduğunu... İnanıyor, kabul ediyorlardı. Madem ki böyle inanıyorlardı. Sorulduğu zaman da bunu cevaplamaktan, bu cevabı vermekten çekinmiyorlardı. Öyleyse bu putlar neydi? Bu putlara taparkenki ki gerekçeleri neydi? Allah'ın dışında bu ilahlara neden ibadet ediyorlardı? Hemen bunu sormak gerekir değil mi? Çünkü biz zannediyorduk ki bu adamlar, bu müşrikler Allah'ı inkar ediyorlar, Allah'ı tanımıyorlar. Allah'a düşmanlık ediyorlar. Alemlerin Rabbi onların dünyasında yok böyle birisi. Onlar onlara inanıyorlar. Kendilerinin Rabbi onların Rableri olduğunu düşün, inanıyorlar, düşünüyorlar. Seni kim yarattı diye sorunca lat diyor, menat diyor, uzza diyor. Böyle zannediyorduk. Böyle, böyle zannettiğimiz zaman bu soruları sormaya gerek duymuyorduk. Şimdi şunu öğrendikten sonra bunu zor olarak soracağız. Peki madem siz böyle inanıyorsunuz Madem alemlerin bir Rabbi olduğunu, onun Allah olduğunu, aziz olduğunu, alim olduğunu, bunları da biliyorsunuz. Peki bu putlar nedir? Bunlara neden tapıyorsunuz? Bu da ikinci kaydı. Bu da ikinci prensip. Bu putlara neden tapıyorlar? İki şeyden dolayı. Bir, diyorlar ki bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştıracaklar. Ondan dolayı bunlara ibadet ediyoruz. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاۜ onun dışında başka velileri denler. Ne derler? Ne derler? مَا نَعْبُدُهُمْ li لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَا Bizi Allah'a Allah daha çok yaklaştırsınlar diye biz bunlara ibadet ediyoruz. Başka bir amacımız yok. Bu putlara lata menata uzlaya ibadet ediyorsak bundaki tek amacımız yegane murad ettiğimiz şey bunların bizi Allah'a daha çok yaklaştırmalarıdır. Bu birinci sebep. İkinci sebep ne diyorlar? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Allah'ın dışında kendilerine fayda da vermeyecek, zarar da vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Ve arkasından ne diyorlar? وَيَقُولُونَ هَا أُولَٰئِ شُفَاعَاُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Ve diyorlar ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacak. Bize ne yapacaklar? Şefaat edecekler. İşte bu iki gerekçe. Müşrik... Allah Azze ve Celle'nin varlığına, birliğine, tek başına Rab olduğuna iman etmekle beraber bu fıtlara neden ibadet ediyormuş? Kendisini Allah'a yaklaştırsın diye. Allah katında kendisine şefaat etsin diye. Kendisini kayırsın diye. Yani müşri şirk koşarkenki nihai amacı, muradı niye ettiği şey nedir? Yüce Allah'a yakın olmak. Yüce Allah'a yakın olmak. Onun yanında kayırılmak. Bu da ikinci prensipti. Hatırladık değil mi? İkinci prensip. Bunun arkasından şunu da dedik. Bunun arkasından onlara şu soruyu sormamız lazım. Peki siz Allah'a iman ediyorsunuz tek başına Arab olduğuna. Sonra bu futlara Lat, Menat, Uzza isimlerine ise bunlara ibadet ediyorsunuz. Bunun gerekçesi olarak da bunları bize Allah'a yaklaştıracaklar diyorsunuz. Peki bunlar nedir ki sizi Allah'a yaklaştıracaklar? Arkasından peşinden bunu sormamız lazım değil mi? Yani bu sizin tattığınız bu ağaç, bu taş, bu kaya, bu heykel bunlar nedir ki sizi Allah'a yaklaştırsın? Mantık şunu gerektirmez mi? Seni Allah'a yaklaştıracağına inandığın şeyin ne olması lazım kendisi? Allah'a yakın olması lazım ki seni ona yaklaştırabilsin. Bu taş nedir ki? Bu ağaç nedir ki seni Allah'a nasıl yaklaştırsın? Dediğin zaman müşriğin buna vereceği bir cevap var mı? Elbette var. Biz, biz, biz müşrikleri Mecnun. Akılsız, gerizekalı. Böyle tasavvur ettiğimiz bize böyle anlatıldığı için diyoruz ki ha işte bak bak bu gerizekalılar bu taşı yontuyorlar sonra buna ibadet ediyorlar bizim Rabbimizdir diyorlar. Hayır, iş öyle değil. İş öyle değil. Ona ibadet ediyor. Niye buna ibadet ediyorsun dediği zaman Allah katında bana şefaat edecek diyor. Allah Allah. Niye buna ibadet ediyorsun dediği zaman bu beni Allah'a yaklaştıracak diyor. O müşriye sormaz mı kimse? Yahu bu seni Allah'a nasıl yaklaştırsın? Bu nedir ki? Bu ağaç, bu taş, bu heykel Allah'ın yanında sana nasıl şefaat etsin? Diye sormazlar mı adama? Sorarlar. Müşriğin buna verecek cevabı var. Çünkü müşrik bu amellerini bir itikat üzerine bina etti. Bunun cevabında da şunu dedik. Evet. Müşrik kendisini Allah'a yaklaştıracak diye o ilaha ibadet ediyor. Allah katında kendisine şefaat edecek diye o ilaha ibadet ediyor. Çünkü müşriğin dünyasında o ibadet ettiği ilah Allah'a yakın olan birisi. Allah katında şefaat edeceğine inandığı birisi. Yani kutsal bir şahsiyet. Ya veli, ya nebi, ya salih, ya melek. Hatırlayın. <gülüyor> Nuh suresinde Allah Subhanahu ve teala'nın Nuh aleyhisselamın davetini anlattıktan sonra Nuh aleyhisselamın kavmi içindeki azgınların, ileri gelenlerin kavmini Nuh'a karşı kışkırtırken söyledikleri bir cümleyi okuduk Rabbimizin kitabından ayet olarak. Onlar diyorlar ki ve قالو <وَنَسرًا> Diyorlar ki onlar kavmi kışkırtarak sakın siz ilahlarınızı bırakmayın bunu lafına bakarak sakın ilahlarınızı terk etmeyin. Sonra ilahların isimlerini saydı. Dedi ki sakın veddi, suayı, yğuthu, yğoku ve nesri bırakmayın. Bu isimler dedik. Bu beş tane isim. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumanın sahihi Bukhari'de yaptığı rivayette o diyor ki bu isimler Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki salihlerin isimleriydi. Onlar öldükleri zaman şeytan onlara gelerek dedi ki sizin ataların bu bu salihlerin bu ibadet ehli bu velilerin anıtlarını yapsanız bu sizin için ibadete daha teşvik edici olur. Anıt ne demek anıt ne demek dedik anıt anımsatma satma şey değil mi anımsatmak için. Şeytan dedi ki onlara bunların anıtlarını yapın, size neyi anımsatır? Onları anımsarsınız, sonra onların Allah'a ibadetini anımsarsınız ve bu sizin için ibadete daha teşvik edici olur dedi. Onlar da anıtlarını yaptılar. Onların oturdukları yere veya mezarların üzerine bu anıtları yaptılar. Sonra nesil geçti, ilim unutuldu, şeytan bir daha geldi dedi ki onlara atalarınız ne yaptı biliyor musunuz bu anıtları? Çünkü onlar yağmur dedikleri zaman gidip buradan istiyorlardı, Allah onlara yağmur veriyordu. Bir sıkıntı olduğu zaman kuraklık olduğu zaman gidip oraya dua ediyorlardı. Allah onların duasına icabet ediyordu denildi ve, insan, ve insanlar da buna inandılar. Ve şirk yeryüzünde ilk defa böyle başladı. Ondan sonra dedik ki işte iblis, işte şeytan yeryüzünde ilk defa Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki bu salihlerle, bu evliyalarla ve Suva, Yagus, Yavuk ve Nesir, bu evliyaların türbeleriyle Onların mezarları üzerine yapılan anıtlarla insanlığı aldatınca, kandırınca baktı ki insanlığın bu damarı çok basit. İnsanların bu karnı çok yumuşak. Onların yakalanabilecekleri yerler, aldatılacakları yerler burası. Ve ondan sonra şeytan tarih boyunca bütün ümmetleri, bütün kavimleri Allah'a şirk koşturmak için Allah'ın yanına ortak ettiği ilahlarını hep böyle salihlerden, velilerden, nebilerden, meleklerden, yani bunlar gibi kutsal figürlerden seçti. Kutsal, yüce, müşriğin gerekçesi neydi? Beni Allah'a yaklaştırsın. Allah'a yaklaştıracak şey o zaman ne olmalı zaten kendi? Allah'a yakın olmalı. Şeytan bunu anlayınca, tarih boyunca hep aynı senaryoyla, aynı tezgahla insanları buradan kandırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği Mekke müşriklerinin putları da böyle putlardı. O ilahlar da salihlerin, bu şekilde velilerin, bunların sembolleriydiler. Bu rivayetler bizim kitaplarımızda, tefsir kitaplarımızda, siyer kitaplarımızda. Bunlar çokça var. Latın, hacılara yemek pişirip dağıtan birisi oldu değil mi? Bizim siyer kitaplarımızda, kaynaklarımızda var. Öldükten sonra mezarı üzerine bu şekilde ibadete durmaya başladılar. Şeytan aynı oyunu hep te tekrar dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberidir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar bir daha semadan bize haber gelmeyecek. Vahiy bitmiş kesilmiş. Böyle olduğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın bu tuzağını iyi bildiği için şeytanın bu tuzağını iyi bildiği için insanların bu, bu, bu taraflarından yakalanıyor olduklarını Onların yumuşak karınlarının burası olduğunu iyi bildiği için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonuna kadar hatta bu dünyadan göçerken, can verirken bile bu meseleyi tembih ederek bu dünyadan vefat etti. Çok ilginç, çok garip gelir belki. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin can verdiği sekerat anını aktaran hadislerde, sahih Buhar'da, sahih Müslim'de deniyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve artık ölüm sekeratı gelmiş. Ölüm sekeratı gelmiş. Hummadan ateşler içerisinde. Bir örtüyü bir bezi ıslatıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyor. Üzerine seriyorlar onu tek tekrar ayılıyor. Bayılıyor tekrar ayılıyor. Yani ahir zaman peygamberi ölüm göşeğinde. Bu haldeyken sahih rivayetler bunlar ya. Bu haldeyken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayıldığı zaman gözlerini açıyor diyor ki Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Geri bayılıyor. Ayılıyor gene aynısını Allah Hristiyanlara ve Yahudilere lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edinler. Neden bunu söylüyor ölüm döşeğinde? Ümmetini böyle yapmaktan sakındırmak için. Çünkü biliyor yakalanacakları yer burası. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiği için şeytanın da bu ümmet içerisinde aynı tezgah, aynı tuzağı yapacağını bildiği için çok açık sözlerle, çok sarı hibarelerle bütün Müslümanların hadis kitaplarında Onlarca rivayetle sabit olduğu şekliyle bu işin her bir gediğini en ufak çatlak kalmayıncaya kadar tıkamış. Ki oradan şeytan girip ümmeti kandırmasın diye. Neleri neler yasaklamış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mezarların yükseltilmesini yasakladı. Mezarların yükseltilmesini yasakladı. Mezarların üzerine yapı yapılmasını yasakladı. Mezarların boyanmasını, betonarme yapılmasını yasakladı. Mezarların üzerine yazı yazılmasını yasakladı. İşte bunlar bizim bizim kitaplarımız. Sahih-i Buhari, Müslim, Tirmizi, Kütüb-i Sitte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir karıştan yüksek mezarların yıkılması için ordular, komutanlar gönderdi. Bütün bunlar neden yaptı? Orada küçücük bir ihtimal bile kalmasın diye. Şeytana girecek küçücük bir damar bile kalmasın diye. Şunu dikkat edin. Şu, yani şurayı anlarsak eğer bu meselede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hassasiyetini görürüz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize Rabbimiz için kılacağımız namazı Rabbimize yapacağımız secdeyi her gün üç vakitte yapmayı yasakladı. Duydunuz mu bunları? Kerahat vakitleri diye bir şey var değil mi? Kerahat vakitlerinde bu vakitlerde üç vakitte namaz kılmak ne yapılmış? Yasaklanmış. Namaz kılmak bu Namazı Kime kılıyoruz bu namazı? Rabbimize kılıyoruz. Bu secdeyi kime yapıyoruz? Rabbimize. Subhanallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize Rabbimize secde etmeyi yasak etti. Ne ilginç bir şey. Neden acaba? Rabbimize secde etmeyi ona rükû etmeyi yasak etti bu vakitlerde. Acaba neden? Düşündünüz mü nedeni? Bu vakitler, bu üç vakit bu üç vakit güneşe tapanların güneşe secde ettikleri vakitlerdir. Ona ibadet ettikleri vakitlerdir. Şimdi bana söyleyin Allah için. Hangi Müslümanın aklına Rabbi için gitse abdest alsa kıbleye dönse Allahu Ekber dese namaza dursa hangi müminin aklının ucundan bir yerden yahu acaba bu secdeyi de güneşe etsem böyle bir şey geçer mi? Böyle bir şey siz o söylediğiniz zaman bile değil mi? Bu, bu mümkün böyle bir şey olamaz yani. Bu bizim aklımızın ucundan geçmeyen bu ihtimali bir de Nebis ne yapmış? Orayı tıkamak için yasak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem keraat vakitlerinde bize Güneş'e secde etmeyi mi yasakladı yoksa? Allah'a secde etmeyi yasakladı. Güneş'e secde etmek zaten ihtimal yok yani. Yani bu meseledeki hassasiyetini anlamamız için bu çok mühim. Çünkü niye? Ahir zaman peygamberi. Bir daha peygamber gelmeyecek kıyamete kadar. Ve kıyamete kadar şeytan bu ümmeti aynı şirket düşürmek için bildiği bütün yöntemleri kullanacak. Bugünü düşünmeyecek. Bir sene sonrasını düşünmeyecek. Bin sene sonrasını düşünecek. Şeytan böyle tezgah yapıyor yani. Ve şeytanın bizim karşımızda alacağı en büyük galibiyet, bizi düşüreceği en büyük sapıklık dalalet nedir? Bizim için en tehlikeli olan şeydir. O da şirktir. İşte şeytan Nuh Aleyhisselam'ın kavminde böyle yaptı. Onları buradan yakaladı. He, baktı gördü ki demek ki bu Adem oğlunun bu beşerin bu insan ırkının yakalanacağı yer burasıdır ve ondan sonra tarih boyunca bütün ümmetleri işte buradan saptırdı. Ahir zaman peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün uyarılarına rağmen, bütün ikazlarına rağmen, bütün yasaklarına rağmen aynı oyunu bu ümmetin içinde de oynadı. Bu ümmetin içerisinde de evliyaların, salihlerin, kabirlerini, türbelerini böyle anıtlara çevirdirdirdi. Ve Allah'ın dışında şu anda tapınılan putlara çevirdi. Yeryüzün her tarafında, yeryüzün her tarafında, bizim memleketimize gidin her şehirde, her kasabada, her belki mezarada köyde Allah'ın dışında ibadet edilen, kendisine tapılan, dua edilen, yalvarılan, adak adanan ya bir mezar ya bir kabi ya bir çalı ya bir ağaç mutlaka bir bir ilah bir put var. Şimdi biz ilahı putu şu ne diyorduk? Böyle kaşı gözü burnu olan yontulmuş heykel. Hayır değildi. İşte Nuh'un kavmindeki ilahlar putlar bunlardı. Nebis ay sen zamandaki laf me'at uza bunlar böyle ağzı gözü burnu olan heykeller değillerdi. Bu adamların kab kabirlerin üzerindeki ya bir taştı ya bir ağaçtı ya oraya yaptıkları bir yapıydı. Aynı bugün olduğu gibi. İşte kardeşlerim biz bunu bilmeyince müşriklerinin böyle bir itikafa sahip olduğunu bilmeyince bu işi bunlardan dolayı yaptığını bilmeyince sabah akşam Rabbimize şirk koşsak bunun farkına varmayız. Niye? Çünkü şirk, şirk nedir? Müşrik kimdir? Müşrik Allah'ın dışında bir Rab olduğunu söyleyen. Müşrik iki tane Allah vardır diyen. Müşrik hatta müşrik ateist Allah'ı inkar edendir. Biz, biz böyle zannediyorduk. Öyle mi? Müşrik kim? Müşrik Allah'ı inkar eden. Müşrik Allah düşmanı. Çağrı filminde gördük ki işte Muhammed'in Rabbi diyorlar ha gülüyorlar. Biz de zaman diyorduk ki müşrikler böyle zannediyor. Hayır. Müşriğin kalbinde Allah'a tazim var. Geçen ders söyledim. Kayıtlara girmiş. Evet. Önemli bir şey söyledim orada. Sonradan yanlış anlaşılmasın. Bu onun tahsihi olsun. Tahsihi değil ama açılmasın. Dedik ki bu iki maddeyi öğrendikten sonra. Bir. Müşrik Allah'a inanan birisi. Allah'ın Rabb olduğuna inanan birisi. Rızık verdiğine inanan birisi. Ve bu, ve bu konularda imanında şey filan yok yani. Açık seçik açık, imanı bu. Sonra... Şirkinle koşuyor Allah'a yaklaşmak için. Allah'ın katında kendisi kayrılması için. Yani nihai hedefi gayesine Allah'a ulaşmak, Allah'a yakınlaşmak. Bunlardan sonra dedik ki müşrik inanç dünyasını şey o Dedik ki o zaman müşrik, müşrik imanlı birisi. Müşrik imanlı, inançlı birisi. İmanlı birisi derken işte bu, bu cümle bazı kardeşlere işgal olmuş. Evet müşrik imanlı birisi. Ama şer'i anlamda iman değil. Bizim ülkemizde kullanılan iman anlamı var ya. Bizde birisi hakkında adam din yok, yok, hiçbir şey yok. Adamda gümüş yüzük bile varsa derler. Bu adam imanlı bir adam. Allah'tan korkan bir adam. Müşrik Allah'tan korkan bir adam. Allah'a inanan bir adam, imanlı bir adam. Allah'a ulaşmak için yol arayan bir adam. Müşrik Allah'a ibadet ediyor. Dindar bir adam. Dindar olmayan bir kimse müşrik olamaz. Bak çok mühim bir şey söylüyor. Dindar olmayan bir kimse, dindar olmayan, ibadet etmeyen bir kimse müşrik olamaz. Kafir olur, ateist olur, mülhir olur, başka bir şey olur. Müşrik olması için ibadet etmesi lazım. Yani dindar birisi olması lazım. Çünkü Allah'a ibadet edecek, başkasından da ibadet edecek, ondan sonra ikisini bu ibadette ortak etmiş olacak ki müşrik olabilirsin. Dedik ki müşrik, dindar birisi. İmanlı birisi. Allah'a inanan birisi. Allah'a yakınlaşmak için yol arayan birisi. Ama ne yapmış? Allah'a yakınlaşmak için Allah'ın gönderdiği rasullerin yollarına değil de batıl bir zamla uymuş. Yanlış bir yola girmiş. Zannediyor ki bunlar Allah'a yakın olduğu için ben de ona yaklaştırırlar. Öyleyse ben ona yalvarmak yerine bunlara yalvarayım. Bunlar benim adım Allah'a yalvarsınlar. Müşrik böyle zannetmiş. Müşrik düşünmüş demiş ki biz demiş dünyada, dünya işlerinde bir kralın, bir valinin huzuruna direkt mi giriyoruz kardeşim demiş. Direkt ki ne yapıyoruz? Onların mesela sekreterleri var ya, özel kalem müdürleri aracıları var ya, biz önce onlara aracı ediyoruz. Dileğimizi, arzumuzu onlara iletiyoruz. Onlar da gidip valilere, krallara iletiyor. Böyle oluyor ya dünyada demişler. Demek ki alemlerin Rabbine de böyle yapmalıyı diye düşünmüşler. Neyle neyi karıştırmışlar? Dünyadaki aciz, zalim, zavallı kendisine birisinin belki aracılık etmeden kimseye yardım etmeyecek, edemeyecek, kimsenin haberi olmayacak. Bu valiyle, bu melikle alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve teala'yı ne yapmışlar? Kıyas etmişler, bir tutmuşlar. Yani müşriğin niyeti doğru. Niyeti sahih. Niyeti iyi. Ama yanlış bir yol tutmuş. Bundan dolayı müşrik olmuş. Bundan dolayı müşrik olmuş. Ay, ay, madem adamın niyeti iyiydi, biz de bu zamana kadar adama boşuna üzülmedim. Değil. Bu, bu tuttuğu yanlış yol onu ebedi olarak cehenneme sokacak. Ebedi olarak cehenneme sokacak. Cehennemden müşirin çıkma ihtimali yoktur kardeşler. Allah subhanahu ve teala'nın şirk koşarak ölen kimseyi, tövbe etmeden ölen kimseyi affetme ihtimali yoktur. Allah bunları bağışlamayacağını söyledi. Çünkü Allah subhanahu ve teala bunların yaptığı cürümü bunların işlediği kabahati, günahı, günahların, cürümlerin, kabahatlerin en büyüğü sayıyor. En büyüğü. Nasıl olur? Seni Allah yarattı biliyorsun. Seni kim yarattı? Allah diyorsun. Rızkını kim veriyor? Allah diyorsun. Alemin rızkını kim veriyor? Allah diyorsun. Bütün bunlarda bir ortağı var mı? Hayır yok diyorsun. Bütün bunları kabul edip ikrar etmeyle beraber sonra gidip yalvarmayı bir başkasına yapıyorsun. Sonra bir başkasının önünde boynunu büküyorsun. Bir başkasının önünde acziyetini, zayıflığını gösteriyorsun. Bir başkasına tevekkül ediyorsun. Bir başkasından ondan daha çok korkuyorsun. Bir başkasından, bir başkasını onu sevdiğinden daha çok seviyorsun. O başkasına olan rağbetin ona olan rağbetinden daha fazla. Ümitlerini o başkasına daha çok bağlıyorsun. Ve sana gelen nimeti de o başkasından biliyorsun. Bundan daha büyük nankörlük olur mu? Daha büyük nankörlük olur mu? Allah seni yarattı. Allah seni rızıklandırdı. Allah seni terbiye etti. Daha annenin karnındayken bunları söylüyoruz kardeşlerim. Bunlar tasavvur edelim. Daha annemizin karnındayken de orada Rabbimiz terbiye etti. Rabbimiz büyüttü. Orada rızkımız verildi. Nefesimiz verildi değil mi? Vücudumuzun atıklar atıldı. bunlar kim yaptı? Rabbimiz bizi orada terbiye etti. Orada bizi büyüttü. Annemizin kanında suyun içindeydik ya. Suyun içindeydik. Yakınlarda çocuğu olanlar bu bu mucizeleri böyle tekrar tekrar müşahede ediyorlar. Bunlar her gün olan olaylar olduğu için biz bu işlerde Rabbimizin azametini yüceliğini göremiyoruz o zaman. Sıradan bir iş olmuş. Ha, hamileydi doğurdu bitti. Böyle değil ya. Suyun içindeydik. Rızkımız da geldi, ihtiyaçlarımız da boşaltılır. Nefes aldık orada. Sonra Rabbimiz biz oradayken daha annemizin, babamızın göğsüne onların kalbine bizim muhabbetimizi koydu. Bizi sevdiler, bir de şefkattı. Yoksa kim bakardı bize? Kim bakardı? Bebekler nasıl abi? Eğer Allah'ın koyduğu bu muhabbet şefkat olmasa kim sabreder onların bu sıkıntısında kimse sabretmez. Biz doğduk, annemizin karnından çıktığımızda Rabbimiz annemizin göğsüne rızkımızı koydu ya. Şimdi bütün bunlar bize bütün bunları veren Rabbimiz verdi. Sonra biz ne yapıyoruz? Gidip ümidimizi başkasına bağlıyoruz. Sıkıntımızda gidip başkasını çağırıyoruz. Bize bir nimet geldiği zaman o başkasından biliyoruz. Ya bundan daha büyük nankörlük olur mu? Olmaz. İşte bundan dolayı Rabbimiz bunu en büyük günah olarak saydı. Müşrik'in dünyası bu. Müşrik dindar adam. Dindar adam. İbadet ehli adam. Müşrik hacca gidiyor. Beytullah'a tavaf ediyor. Lebbeyk Allahumme lebbeyk diyor. Bunlar bizim kitaplarımızda yazıyor yani. Müşrik Beytullah'ı tazim ediyor. Allah'ın evini Beytullah tazim ediyor. Müşrikler cündüklükten guslediyorlardı biliyor musunuz? Mekke müşrikleri. Mekke müşrikleri sünnet oluyorlardı biliyor musunuz? Yani İbrahim'in dininden kalan şeyler var. İbrahim'in dinini hiya diyorlar. Bunlar ateist, matayist, mülhit falan böyle, şey, böyle kimseler değiller. Şimdi o zaman bu iki prensibi, bu iki kaideyi öğrenmemiz bize şunu gösterdi. Müşrikler Allah Subhanahu ve Taala'nın yaratıcı olduğunu, alemlerin Rabbi olduğunu inanıyorlarsa demek ki şirk Allah'tan başka yaratıcı vardır, Allah'tan başka rızık veren vardır demek olmaz. Eğer böyle olsaydı onlar müşrik olmazlardı. Şirk böyle olmayınca, tevhid de Allah'tan başka yaratıcı vardır, Allah'tan başka rızık veren vardır, olmaz. Eğer böyle olsaydı onlar muvahhit olurlardı. La ilahe illallah demek, Allah vardır, birdir, Allah alemleri Rabbidir. Ondan başka yaratan, rızık veren, alemin işlerini idare eden yoktur. Eğer la ilahe illallah bu demek olsaydı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu sözü çağırdığında, Derlerdi ki ehlen ve sahlen, başımız gözümüz üstüne biz zaten buna iman ediyoruz derlerdi. Bu imanlarla beraber La İlahe İllallah'ı söylemediler. Demek ki başka bir şey o yani. Öyleyse kardeşlerim bizden birisi La İlahe illallah diyor. Muhammedun Resulullah diyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor. Kendini Müslüman sayıyor, böyle zannediyor. Sonra sen Allah inancın nedir? La İlahe illallah deyince sen yani ne demek istiyorsun? İnandığın şey nedir? Bana söyle dediğin zaman... Yani la ilahe illallah diyorum yani... Allah vardır, birdir, alemlerin Rabbidir. Onun izni olmadan bu alemde hiçbir şey olmaz. Alemin tek mutasarrifi odur. Bizim rızkımızı veren odur. Bizi öldüren, dirilten odur. Bunları kastediyorsan... Senin Allah'a olan inancın... Ebu Cehil'in Allah'a olan inancından fazla bir şey değil yani. Bütün bunları o da zaten ne yapıyordu? İnanıyordu. Sorduğun zaman bu inancını söylüyordu. Bu inanç onu Müslüman yapmaya yetmedi... Bir başkasında Müslüman yapmaya yetmez. Müşriğin dünyası böyle. Allah'a iman eden dindar bir kimse. Şirk koşmaktaki sebebi de yine Allah'a ulaşmak yanlış bir yol tutturmuş. Çok tekrar ediyorum arkadaşlar yani mesela zihinlerimizde rusuk etsin, yerlesin, otursun diye. Çünkü biz müşriki başka bir şey zannediyorduk. Şirk koşmayı da başka bir şey zannediyorduk. O yüzden kendimizi şirkten çok uzak ve emin hissediyorduk. Şirk nerede? Biz nerede? Şirkten benim ne işim olur diyorduk. Bunlar çok önemli meseleler. Geçen hafta şurada kaldık. Onlar Allah subhanehu ve teala dışında bu ilahlara ibadet ederlerken iki tane gerekçeden bahsediyorlardı. Bir tanesi bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Aynı o günkü müşrikte aynı, bugünkü müşrikte aynı. Aynı gerekçe. Başka ne diyorlardı bizi? Allah katına bize şefaat edecekler diye. O günkü müşriğin gerekçesi aynı, bugünkü müşriğin gerekçesi aynı. <gülüyor> Şimdi burada bir vakfe yapacağız. Bu şefaat meselesinde bir parantez açıp önemli olduğu için burada bir konuya değineceğiz. Zira İmam Rahimehullah burada bu konuya değinmiş. Diyor ki Rahimahullah وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَةً Şefaat iki kısımdır. İki türlü şefaat vardır. Şefaat manfiye ve şefaat mütbette. Olacak olan şefaat ile olmayacak olan şefaat. Varlığı nef edilmiş yok sayılmış şefaat ile varlığı ispat edilmiş var sayılmış şefaat. Yani geçerli olan şefaat ile geçersiz olan şefaat. Şefaat iki ayrılır. Allah'ın kitabında böyle. Baktığımız zaman bazı ayetlerde Allah Subhanahu ve teala kıyamet gününde hiçbir şefaatin fayda vermeyeceğini söylüyor bazı ayetlerde. Bazı ayetlerde Rabbimiz kendisinin izniyle şefaatin olabileceğini söylüyor. Bazı ayetlerde rızası olduktan sonra razı olduğu kimse de şefaat edilebileceğini söylüyor. Şefaat şu demek kardeşlerim özetle. Şefaat, şefi'i kelimesi Arapça. Biz vitir diyoruz ya vitir. Vitir neden vitir namazı denilmiş tek. tek olduğu için vitir tek demek tek yani bir demek değil değil mi bir de tek üç de tek beş de tek bunlar tek şefi de bu tekin zıddı olan çift demek yani iki dört altı sekiz bunlara da şefi deniliyor şefaat de şu demek bir kimsenin başka bir kimseye onun dileği isteğini başka bir merciye aktarmada aracılık etmesi yani benim mesela bir işim var abinin yanında ondan bir, bir dileğim bir talebim var bu talebimi kendime ilettiğim zaman bunda bir şey yok bir başkasını araya soktuğum zaman ben tek kişiydim ya şimdi bir başkasını araya soktum bu dileğimi kaç kişiyle talep ediyorum ondan yani çift olduk şimdi biz şefaat bu demek o kimsenin benim adıma ondan talepte bulunması şefaat demek bir başkası adına talepte bulunmak şefaat demek bu dünyada da olur ahirette de olacak biz buna iman ediyoruz ama önemli bir şey var şefaat nedir ispat edilen, olacak olan Kur'an'da ispat edilen, varlığı söylenen bir şefaat var ve olmayacak olan, fayda etmeyecek olan bir şefaat daha var. Bu konuda insanlar iki uç taraf ve bir orta yol olmak üzere üçe ayrılmışlar. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum. İnsanlar iki uç bir de orta yol olmak üzere üçe ayrılmışlar şefaatle alakalı. İnsanlardan bazıları demişler ki hayır şefaat diye bir şey olmaz. Kur'an'da şefaat diye bir şey yoktur. Allah diyor ki o gün şefaat yok. Onlara şefaat fayda vermez. Ahirette kimseye şefaat diye bir şey yoktur. Bir grup böyle demiş bir uç. Bunlar akılcılar, aklaniler, muhtezile şimdi televizyonlarda çıkan görüyorsunuz ilahiyatçılar. Akıllarını Allah'ın Kitabının, Peygamber'in sünnetinin önüne geçirenler. Bunlar şefaati inkar ederek sapıttılar. Bunların tam aksi istikametinde olanlar da şefaati ispat etmede vücuduyla söylemede ileriye gittiler şefaat vardır dediler evet ayetlerde var ve dediler ki Allah katında şefaat aynı dünyadaki şefaat gibidir Allah Allah katında bazı şefaatçiler var ve bu şefaatçiler Allah'ın indinde istedikleri gibi şefaat edebilirler yani onların hakkı Allah onlara vermiş onlar dilediğine şefaat edebilirler dünyada nasıl birisi itibarlı bir yanına geldiği zaman ne yap? mecbur değil mi onun, onun itibarına binaen ya ondan çekindiği için veya ondan bir menfaati olduğu için yarın bir gün belki benim de ona işim düşer diye onun şefaatini kabul ediyor. Dünyada birisi, birisine aracılık edeceği zaman, kalp vizit yatacağı zaman, bir şey yapacağı zaman, izin almasına gerek var mı? Senin elinde filanca şefaat edeceğim ama, izin almasına gerek var mı? Hayır yok. Belki kendi nüfuzunu kullanıyor. Kendi itibarını kullanıyor. Belki onun ona borcu var. Bunu kullanıyor. Yani karşısındaki aciz. Bunlar da dediler ki evet Allah katında şefaat böyle olacak. Allah'ın bazı kulları var, nebiler var, veriler var. Bunlar Allah'ın indiğinde şefaat ederler. Ve Allah da bunların şefaatlerini kabul eder. Bunlar Allah'ın indinde sözü geçen, nazı geçen kullardır. Nazı geçen kullardır. Böyle dediler. Bunlar da bu tarafa doğru saplar. Hayır böyle değil. Bunlar da yaptılar Allah'la alemleri Rabbi olan Allah'la aciz insanları mukayese ettiler. Allah katında hatırı sayılır insanlar dediler. Nazı geçen insanlar dediler. Yani onların tasavvurunda şöyle şefaat. Şefaat edecek adam kimse. Nebi, Salih, veli? gelecek kalabalık diyecek, ya Rabbi dur. Şuradakiler var ya bunları ayırıyorum. Tamam bunları atacağına bunları ben ayırdım. Sanki böyle bir yetkisi var birisinin haşa. Bunlar da böyle zannediyorlar. Allah Subhanahu ve Teala her meselede olduğu gibi burada da inşallah ehli sünnet vel cemaate hidayet etti. Ehli sünnet vel cemaat şefaat meselesinde de iki ucun ortasında hak olan yol üzerindedir. Ehli sünnet vel cemaat biz şefaat'in var, varlığını ispat ederiz. Şefaat'e iman ederiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Salihler, veliler, şehitler şefaat edeceklerdir. Ama şefaat bizde iki tane şarta bağlıdır. Birazdan ayetlerde de gelecek şimdi önce mukaddeme yapıyoruz. İki tane şarta bağlıdır. Şefaat edilecektir. Öncelikle biz şuna iman ederiz. Şefaat Allah Subhanahu ve teala'nın mülküdür. Allah'ın malıdır. قُلِّ اللّٰهِ الشَّفَاعَةُ De ki şefaat tümüyle Allah'a aittir. Allah'ın yanında hiç kimsenin öyle bir söz hakkı yoktur. Allah'ın indinde hiç kimsenin öyle dur sen ben oradan seçiyorum bunlar girmesin. Siz kalın tamam siz cehenneme. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Şefaat tümüyle Allah'a aittir. Peki şefaatçiler nasıl şefaat edecekler? Şu iki şart gerçekleştirdikten sonra. Bir, Allah subhanahu ve Taala izin verdikten sonra. Allah izin vermeden hiç kimse şefaat edemez. Şefaatçi önce şefaat etmeyle işe başlamayacak. Önce gidip alemlerin Rabbi önünde secde edecek. Ona yalvaracak, ona kulluğunu gösterecek. Şefaat için izin isteyecek. İzin, önemli bir şey. İzin isteyecek. Allah da izin verdikten sonra şefaat edecek. Bu birinci şart. Şefaat için izin. Şimdi konuyla alakalı ayetler gelecek. İkincisi, Allah Subhanahu ve teala'nın şefaat eden kimseden ve kendisine şefaat edilen kimseden razı olması. Ancak Allah'ın razı olduğu kimselere şefaat edilebilecek. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَىٰ kendilerinden, razı olunanlardan başkasına şefaat edemezler. Allah razı olacak kimselerden ancak ona, ancak ona şefaat edebilir. Şefaatçıya Allah izin verecek, ancak ondan sonra şefaat edebilir. Bu ehl-i sünnet vel cemaatin, bu iki uç arasındaki orta yoldur. Bu mesele çok uzunca bir mesele. Biz inşallah bundan sonraki derslerde tevhidi öğrenmeyi anlamaya devam ettiğimiz süre içerisinde şefaat ile alakalı müstakil dersler yapacağız. Çünkü şefaat önemli bir mesele. Burada şimdi konuda değinildi diye üzerinden böyle bir hızlı bir geçiş yaptık. İki tane şefaat var. Olumlu şefaat ve olumsuz şefaat. Feşşefaatul <gülüyor> menfiye, Olumsuz olan şefaat. Kabul edilmeyecek olan şefaat. Sahibine fayda vermeyecek olan şefaat şudur. Mekane kânet tutlabu min gayrillah. Allah'tan başkasından istenen şefaattır. Allah'tan başkasından istenen şefaattır. Hangi konularda? Fi melayakdiru alehi Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği bir şeyde Allah'tan başkasından şefaat istemektir. İşte bu olmayacak olan şefaat. İşte Kur'an'da nefyedilmiş şefaat budur. Sen Allah'tan başkasından istersen bunu, bunu bu menfidir, bu bu kabul olmayacak. Allah'tan başkasının gücünün yetmeyecek konularda. وَالدَّلِيلُ قَوْلِهُ تَعَالَى Bunun delili şudur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. min قَبْلِ en yetiye يَوْمٌ Bir gün gelmeden önce. O öyle bir gün ki Allah yolunda size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Şöyle bir gün gelmeden önce La bey'un fihi O günde ne bir alışveriş vardır? Ve la hulletun Ne arkadaşlık dostluk vardır? wala la şefaatun Ne de bir şefaat vardır. Allah azze ve celle o günden o günde nasıl bahsediyor? O günde alışveriş yok. Dostluk yok ve ne yok? Şefaat, şefaat yok. Dünyada mı bahsediyor bir şey? Hayır ahiretten bahsediyor. Yok ahiretten bahsediyor da dünyada olan olay gibi. Yani. Şefaat yok. İşte bu ayette ne var şimdi? Ş hangi şefaat? olumsuz şefaat. Yani burada şefaat'in varlığı ispat mı ediliyor yoksa şefaat'in varlığı nefi mi ediliyor? Nefy ediliyor. Şefaat yok. O gün bir şefaat yok. Wal kâfirûne humu'z zâlimûn. kafirler işte onlar gerçek teza gerçek zalimlerdir. O gün bir şefaat yok. Bu Allah'ın ayeti. Şimdi o birinci grup, o aklaniler buraya baktılar dediler ki evet demek ki o gün şefaat yok. Ya dur, başka ayetler var. Ve şefaa'atul müsbete Var olan, geçerli olan, olumlu olan şefaat ise şudur. Hiye'lleti tutlabu Allah. Allah'tan istenilen şefaattır. Allah'tan beklenilen şefaattır. Sahibinin yüce Allah olduğuna itikad edilen şefaattır. Ondan başkasına yalvarılmayarak, ondan başkasından medet umulmayarak sadece kalbimizle, dilimizle, gönlümüzle ona teveccüh ederek ondan istediğimiz şefaattır. Bu şefaat de var, haktır. Bu şefaat şöyle diyor ki: "O şafi'u" Bu şefaatte var ya, şefaatin hakikati aslında şudur. Şefaatçi, şefaat edecek kimse, kendisine şefaat edilmesi ikram edilmiş olan kimsedir. Kendisine şefaat edilmesi işi, işi ikram edilmiş. Yani şefaat işinde, şefaatin gerçekleşmesinde esas kendisine ikram edilen kim biliyor musunuz? Şefaatçinin kendisi. Şefaat edilen değil. Şefaat edilen zaten Allah affedecek onu. Allah ondan çünkü kime şefaat edebilir ancak Allah'ın razı olduğu kimseye şefaat edebilir Allah'ın razı olduğu peki Allah subhanahu ve teala o kendi razı olduğu kulu neden bir başkasının şefaatiyle etmek istiyor o şefaatçiye ikram etmek için onu onu onurlandırmak onu taltif etmek için onun orada ismini adını yüceltmek için bu insanlar arasında da olan bir şey hatırlayın Mekke'nin fethinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girmeden önce Ebu Sufyan geldi. Ebu Sufyan geldi, onun önünde iman etti ama tam daha kalbine girmedi, tereddütleri vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethederken Mekke'le şöyle bir ilan yaptı. Dedi ki, kim Kabe'ye girerse onun canı malı emniyettedir. Kabe'ye sığınanın malı canı emniyettedir. Kendi evine sığınanın canı malı emniyettedir. Arkasına dedi ki, Ebu Sufyan'ın evine sığınanın canı malı emniyettedir. Ne münasebet ki bunu, bunu neden söyledik şimdi? Adam evine gitse zaten kurtulacak. Ebu Sufya neden zikredildi burada? İşte onu ne yapmak için? Güzel. Onu onurlandırmak için. Mekke'nin önünde onun şerefini göstermek için. Bu hem ona ne olacaktı bir? <gülüyor> tatil ikramı olacaktı. İşte şefaatçilik budur. Ödü tören, ödül şefaatçilik bu. Yani şefaat eden kimseye ikram edilmiş şefaatçıyla. Peki kendisine şefaat olan kim? Şefaat edilen <gülüyor> kendisine şefaat edilen Men razi <gülüyor> Allahu ve Allah'ın sözünden ve amelinden razı olduğu kimse. Badel <gülüyor> izin izin verdikten sonra şefaat edilmesine izin verdikten sonra sözünden ve amelinden razı olduğu kimse. Yani burada gerçekte ikram edilen kendisine şefaat edilen değil kimdir? Şefaati yapandır. Şefatı yapandır. Keman halat Allah subhan şöyle buyuruyor. Men zelzi yeşfa'u 'indehu illa bi biliyorsunuz değil mi ayet-i kürsi'nin ayet içerisinde. Men zelzi <meng> yeşfa'u 'indehu illa bi Onun izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Yani bu şu demek? Onun izni olmadan onun katında kimse şefaat edemez. Yani bu da şu demek. Demek ki onun izni olunca onun katında bazıları ne yapabilirler şefaat edebilirler. Açık değil mi anlamı? Onun izni olmadan onun katında kimse şefaat edemezse demek ki Allah burada şefaati neye bağlamış? İzne bağlamış. Demek ki izin olunca şefaat olacak. Bu birinci şart. Öbürün şart hangisiydi? Rıza. Rıza şart. O da başka bir ayette. Evet. Ve kem min melakin fis semawati la tugni şefaaatuhum şeyen. Semavatta nice melekler var ki onların şefaatleri bir fayda vermez. اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ ve وَيَرْضَ Ancak Allah izin verdikten sonra dilediği ve razı olduğu kimseler müstesna. İzin verdikten sonra Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler ne yapacaklar? Melekler de şefaat edecekler. La يَشْفَعُونَ illa لِمَنْ اِرْتَبَى Kendisinden razı olmandan başkasına şefaat edemezler. Şefaat o zaman iki türlü. Kur'an'da Nef edilmiş, yok sayılmış, hayır böyle bir şey yoktur denilmiş bir şefaatin kısmı var. Bir de olacağı söylenen bir şefaat var. İşte olacağı söylenen şefaat de bu iki şartta bağlanmış. Allah subhanehu ve Taala, ehli sünnet vel cemaati burada da hidayete muvaffak etti. Elhamdülillah bizler de buna muvaffak etti. Şimdi iki grup var önümüzde bugün de önümüzdeler. Televizyonlar şükürler yok kardeşim şefaat mefaat. Bakın Allah'ın kitabında Kur'an'da şefaat diye bir şey yok diye şefaati inkar ettiler. Bunlar saptılar. Bunlar sapkınlardır, sapıktırlar. Ehl-i sünneti gibi. Hayır, şefaat vardır, haktır. Bu tarafta şefaati ispat edenler, şefaati var olduğunu söyleyenler bunu neye benzettiler? Biz insanlar arasındaki şefaate benzettiler. Bir valinin kaymakamın belediye başkanının önünde birisinin aracılık et etmesine benzettiler. Hatta bugün aynı bu lafızları söylemiyorlar mı bize? Allah'ın dışında bu yaratıklara, bu kullara, bu ölülere, bu mezarlara yalvarıyorlar. Oralara dua ediyorlar. Ümitlerini oralara bağlıyorlar. Sonra diyorlar ki biz bunlara yalvarıyoruz çünkü bunlar Allah'ın dostlarıdır. Bizim dualarımızı, isteklerimizi bunlar Allah'a çıkaracak. Bak sana bir misal vereyim. Böyle diyorlar. Sen bir valinin huzuruna çıkarken direkt mi giriyorsun içeriye? Hayır. Ne yapıyorsun? Bir aracı buluyorsun, onun sekreteri var, ismini olan bir sürü iş yapıyorsun diye böyle bir Allah Subhanahu ve Taala'ya böyle zalimce, insafsızca böyle misaller veriyorlar. Misal verdikleri şey ne? Aciz belediye başkanı. Biz tabii ki ey ahmak, ey sefi, biz tabii ki belediye başkanının huzuruna direkt giremeyiz. Biz tabii ki belediye başkanına hepimiz tek tek isteklerimizi arz edemeyiz. Belediye başkanı bizim gibi aciz. Aynı anda kaç kişi dinleyebilir belediye başkanı? Kişi. İki kişi aynı anda konuşsa anlayabilir mi? Anladım. Anlayamaz. Üç kişi konuşsa, yüz kişi konuşsa, belediye başkanı bu yardımcıları edinmeden herkesin derdini dinleyebilir mi? Dinleyemez. Peki alemlerin Rabbi böyle mi? Sen kiminle kimin, neyle neyi kıyaslıyorsun? Rabbimiz şu anda bizi görüyor mu arkadaşlar? Benim bu sözlerimi duyuyor mu? Şu anda dünyada konuşan bir tek ben miyim? Rabbimiz şu anda bir tek beni mi duyuyor? Hayır. Şu andaki Allah subhanahu aleyhi ve şu anda varlık alemindeki bütün sesleri duyuyor. Bütün konuşulanları duyuyor. Hepsini dinliyor, hepsini biliyor, hepsini hayırlıdır biliyor. Kalplerden geçeni bile biliyor. Barakallahu aleyhi Allah. Fısıldanımızı bile duyuyor. Şimdi bunu sen o belediye başkanına... ...kıyas ederken... ...sen neyle neyi kıyas ettin... ...nasıl bir cinayet işirdin farkına vardın mı? Tabii ki de belediye başkanına ben arıyorum. Hepimizin isteğine aynanı duyamaz gibi adam. Aciz çünkü benim gibi. Bir, aciz. Sonra iki... ...belediye başkanı, vali, kaymakam... ...bu insan... alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala ...gece ve gündüz... ...ellerini açmış infak ediyor. Gece ve gündüz bizlere Allah ikram ediyor. Gece ve gündüz bize... Fazlından, lütfundan nimetler veriyor. İnsanlar böyle mi? Hayır. İnsan zalim. Yani bu belediye başkanı, bu, bu, bu vali, bu kaymakam, cimri, sonra fakir ne, ne kadar verebilir? Eğer veriyorsa, eğer bir şey yapıyorsa bunun da karşılığında bir çıkarı, menfaati olduğu için tabii ki de bu aracılara ihtiyaç duyacak. Bir aracı, buradaki büyük müteahhit ona bir kart yazıp gönderdiği zaman tabii ki onu itibara alacak. Neden? Çünkü yarın bir gün bir daha seçim oldu zaman onun parasına ihtiyacı olduğu için. O karşılıklı onun arasında menfaat ilişkisi olduğu için. Veya ondan korktuğu için. Olabilir. Belki onu bir daha aday göstermeyecek birisi. Ondan korktuğu için. Veya onun karşısında ezildiği için. Geçen sene de onun için o görmüştü diyor. Peki ey zalim, ey ahmak, ey Sefi bütün bunlar alemlerin Rabbi için mümkün olabilir mi? Allah birisinden korktuğu için bir şeyler bir şeyler yaptırılır mı Allah'a? Birisine ihtiyacı olduğu için bir şeyler yaptırılır mı Allah'a? Hayır. Haşa. Öyleyse bu kıyas, onları şirke götüren bu temel, bu anlattıkları bu misal, kökünden, temelinden yanlıştır. Bırakın bunun üzerine bina edilen şirki, bu misalin kendisi haddi zatında Allah subhanehu teala'ya sövmektir. Onu ona sebbetmek, onu aşağılamaktır. Sen neyle neyi kıyaslıyorsun? Allah duymaz mı, bilmez mi? Belediye başkanı, vali bu kadar adamın derdini nereden bilsin, nasıl yetişsin, nasıl yapsın? Rabbimiz buyuruyor, diyor ki, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَ تَدَّاعِ اِذَا دَعَانٍ Eğer kullarım gelip, senden beni sorarlarsa, eğer beni sorarlarsa, ben yakınım, bana dua edenin duasına dua ettiği an icabet eder. Şimdi bizim ibadet ettiğimiz Rab böyle bir Rab. Bize yakın olan bir Rab. Her sözümüzü işiten bir Rab. İçimizden geçeni bilen bir Rab. Biz bu Rabbe derdimizi anlatmak için özel kalem müdürlerine, sekreterlere onun dostlarını, arkadaşlarına bunlara ihtiyacımız mı var? Hayır yok. Hatta bu Rabbimiz Rabbimiz indinde onun en çok kızdığı en çok sevmediği, buğz ettiği ve üzerine en büyük azabı terettüp ettiği şey şu. Ben dururken bir başkasının önünde ezilmeyin. Kulluğunuzu sadece bana gösterin. Zilletinizi, ezilmişliğinizi, azzinizi, fakrınızı sadece benim önümde itiraf edin. İşte kulluk bu zaten. İşte ibadet zaten bütün bunlar. Rabbimiz bunların sadece kendisinde yapılmasını istiyor. Sadece onu övmemizi istiyor. Sıkıştığımız zaman sadece onu çağırmamızı istiyor. Bu kadar. Böyle olursa biz gerçekten ona kulluk etmiş oluruz. Bu iki meseleyi, iki kaideyi tekrar atmış olduk bu mecliste. Ve ikinci kaydenin sondaki bu şefaat meselesiyle alakalı kısa böyle bir hızlı bir geçiş yapmış olduk. İki tane daha prensip kaldı. Onlar da önemli. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala muvaffak ederse önümüzdeki dersi inşallah onları açıklayalım. Allah Subhanahu ve Teala bizleri, çocuklarımızı, zürriyetimizi, eşlerimizi bu fitnelerden, bu şüphelerden uzak tutsun. Allah. Ayaklarımızı tevhid üzerine sabit kılsın. Amin. Kardeşlerim bu mesele çok önemli bir mesele. Bu mesele çok önemli bir mesele. Belki bazılarınız sıkılıyorsunuz. Belki bazılarınıza gelip şeytan kulağına fısıldıyor. Diyor ki ya bu nedir bu tevhid, tevhid, şirk, şirk, şirk, aynı konular, aynı konular. Vallahi bu konular çok önemli. Bunlar bilinmeyince insanın yaptığı bütün ameller, bütün ibadetleri bundan hiçbirinin bir anlamı yok. Güzel insan olmak, iyi insan olmak, negatif insan, pozitif insan böyle diyorlar ya. Yani iyilik sever insan olmak, güler yüzlü fakirlere yardım etmek, bunların hiçbir Allah'ın indinde kıymeti harbiyesi yok, tevhid olmayınca. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok, amellerin şirk bulaşmışsa, o yüzden bu mesele çok önemli bir mesele. İyi anlamak için, iyi öğrenmek için çok tekrar etmemiz lazım. Ve buradan çıktıktan sonra evlerinizde de hanımlarınızda, çocuklarınızda bunları telkin edin, bunları söyleyin. Yaşlılara, büyüklere, onlara da bunları telkin edin, bunları söyleyin. Ta ki işimizde, ibadetimizde, beyyine üzere, hidayet üzerinde olalım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubi.